Adım Sarkis, soyadım Çerkezoğlu. Bir Anadolu çocuğuyuz. 1916 doğumluyum. Annem Karaman Ermeni Okulu'na öğretmen olarak gelmiş. 1911'de 18 yaşındayken babam Gazaros Çerkezoğlu'yla evlenmiş. Babam o, o yıllarda Karaman'ın zenginlerinden, bankası olan büyük bir zengin. Annemle Demiş ki zengin bir adamla evlenirsem işte şu kaderimiz değişir falan. Evlenmiş, ablam dünyaya gelmiş ve 1914-15 yıllarında da Arabistan'a sürgüne gönderilmişler. O şartlar içinde sürgünlükte, çadırların altında benden evvel bir abim doğmuş. Herhalde annem göçe giderken hamile olsa gerek yok. Sabaha karşı kardeşim dünyaya gelmiş. Bunları anlatıyorum. Yani bunlar da tarihe geçsin istiyorum. Ee, sonra ben dünyaya gelmişim. Ben o günleri hatırlamam. Arabistan'ın, Haleb'in bir köyünde, Cabul isimde bir Arap köyünde annem beni bir deve ahırında dünyaya getirmiş. Sonra 1918, İngilizler Halep işgal ediyor, muhacirlik bitiyor. Ve babam işte o zaman çıkıyor geliyor Karaman'a. Ondan sonra da başına gelmeyen kalmıyor. Tekrar sürgünlük, tekrar kaçaklık, tekrar bilmem ne Yunan harbi yılları bilmem ne filan yargılanmalar, margılanmalar. Mal, mülk hepsi araçmazat. Kendisi hapiste idam tehdidi var. Her şey araçmazat satılır. Sonra sürgün edilir. Ereğli'ye gelir. Ereğli'de bir süre kalır. Biz de Ereğli'ye geldik. Öylelikle kaldık. Geldik ki babamızı oradan da sürmüşler. Velasılığı... Bu şartlar içinde bizim okula gelme zamanlarımız geldi. Annem tabii çocukların okutma telaşı içinde. E, Ereğil'de okul yok, bir şey yok. E, annem illa tutturdu, bu çocukları götürelim İstanbul'a okutayım. Babamın hiç gücü yok, hiç yapacak bir hal yok. En nihayet annem ikna etti babamı. Biz 1928'de İstanbul'a geldik. İstanbul'da beni okula götürdü annem. Bir tek kelime Türkçe bilmiyorum. Çalıştı, çabaladı. Kapuculuk yaptı. Hademelik yaptı. Bulaşık yıkadı. Pantolon dikti. Yapmadığı kalmadı. Sırf bizi okutabilmek için. E, gücü neye yettiyse o kadarını yaptı. Ondan sonra bizim gemi karaya oturdu. Biz kalktık. Ereğli'ye gittik. Ereğli'de okulların açma zamanı. E, artık ben ayrılmıştım okundan. E, Öyle şey oldu. Aç okulların açılma zamanı geldi. Babam. Ee, hadi Arusyak annemin adı Arusyak'tı i̇şte, Olan artık okul zamanı geldi Artık okula gönderem deyince Annem dedi ki Hep efendi diye hitap ederdi babama Kazaros efendi dedi Sarkis artık gitmeyecek okuldan çıktı deyince Babam çok üzüldü Niye gitmeyecek dedi Nasıl gitsin ki dedi Defteri buluyor kitabı bulamıyor Kitabı buluyor bilmem neyi bulamıyor Nasıl okusun dedi e, O zaman babam Başını eğdi düşündü düşündü Dedik ki ben oğlumu göndereceğim dedi okula dedi. Neyle göndereceğim dediyse annem babama atımı satacağım dedi. Okutacağım dedi. Bu sene atını satarsan gelecek sene ne satacaksın? Gazaroz Efendi dedi. O zaman babamın ağladığını hatırlarım. Kaldık, marangoz olduk, bilmem ne yaptık falan filan. Her gece babama iki paket köylü tütünü alır getirirdim. Al baba sana tütün getirdim derdim. Gözleri parlardı. Aferin oğlum benim de hiç tütünüm kalmamıştı derdi ama ben iyi biliyordum ki babamın tütün alacak parası yoktu. Sonra askere gittik. Dört sene dağların başında askerlik miydi neydi yok. Kamp hayatıydı işte. Sonra geldim babam vefat etmiş. Onları aldım geldim İstanbul'a annem gülü. Çalıştım çabaladım. kim memnun ettim işte. Kız kardeşimi evlendirdim. Yaşımız biraz ilerledi ondan sonra bir evlilik bizim aklımıza düştü. Evlenelim dedik, evlendik. Velhasılı hayatımız böyle bir bugünlere kadar geldik. Ama ne serseri olduk ne de şey olduk, hiçbir şey olmadık. Daima güzelden yana olduk, daima doğrudan yana olduk. Bir mücadele hayatımız da oldu, siyasi de olsa oldu. Bugünlere kadar geldik, iki tane oğlum var. İkisi de üniversite tahsili yaptırdım Ablamın çocukları da Amerika'da kimisi profesör Kimi bilmem ne Ve ben şimdi düşünüyorum ki Bize bu adımları atmasına Bize insanları sevgi sevmesini öğreten falan Hep o annemdi O rahmetli annemdi Evet hayat hikayem aşağı yukarı bu Yaşta 85 Geçen günde işte siz biliyorsunuz 85. yaş günümü arkadaşların sayesinde yaptık Benim için büyük bir onur oldu Sizleri çok seviyorum. Sizin gibi insanları tanıdığım için de çok mutluyum. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını Sarkis Çerkezya'nın kendi sesinden dinlediğimiz hayat hikayesi ile başladık. Sarkis Usta'nın 1916'da Arabistan'ın bir köyünde başlayan acılarla ama bir o kadar da sevinçlerle dolu, coşkulu, anlamlı, mücadelelerle dolu dolu hayat hikayesi 3 Ağustos 2009'da uzun yıllarını geçirdiği kum kapıda sona ermişti. E, onu 5 Ağustos'ta Kulkapı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen bir törenle alkışlar arasında son yolculuğuna uğurlamıştık. Aramızdan ayrılışının 14. yılında onu sevgiyle ve özlemle hatırlıyorum. E, bugün programı gazeteci, yazar ve açık radyo programcısı sevgili ağabeyim e, Pakrat Estukyan'ı ile beraber hazırlıyoruz. Merhaba Pakrat. Merhaba Ejdi Sarkis Usta bir Anadolu çocuğuuz diye başladığı söyleşisini bizi tanıdığım için çok mutluyum diye bitirmişti. Biz de Ustayı tanıdığımız için çok şanslıyız değil mi abi? Kesinlikle öyle. O e, konuşmayı bu program vesilesiyle bir kez daha dinlediğimde aklımdan o geçti. Sarkis abi son cümle Hı. olarak sizleri tanıdığım için çok mutluyum diyordu. Evet. Biz de onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Ve çok özlüyoruz. Özlüyoruz. Seni. Özlüyoruz çünkü... Ee, o bizim açımızdan ilkesel duruşuyla hmm. örnek bir insandı, örnek bir sosyalisti. Ee, sosyalist nasıl olur diye sorulduğunda hmm. bir prototip gibi Sarkis örnek gösterebilirdik. Çok o enternasyonalist, hümanist, e, benlik, benlik haline gelmişti onda. Evet. Ee, barış severdi, evet. Yani ben 1986'da tanıdım Sarkis amcayı. Ölene kadar yani herhalde 20-25 yıl ee, onunla çalıştım, onunla yaşadım. Ailesi onca acıları çekmiş olmasına rağmen ben bir gün ondan nefret sözü duymadım Türk halkına karşı. Mümkün değil. Evet. Hiçbir halka karşı duyamadım evet. onu. Aynen. Mümkün değil. Dediğim gibi sosyalist olmanın <gülüyor> getirdiği bir şey bu. Yani sosyalist insan herhangi bir halktan nefret etmez. Vardı. Dünya görüşünün getirdiği bir anlayış, bir algı e, o halktan ne görürse görsün. Olumlu, olumsuz mutlaka onun mevzusu insanlardadır. da değil, toplum evet. halklara evet. dair bir e, olumlu, olumsuz kanaati olmaz. Evet. Şey Bir marangoz ustasıydı e, ama hani usta tabi onun çok daha ötesinde değil mi? Benim gibi kim bilir kaç genç insanın hayatına dokundu. Ee, yani hayat, yaşam ustamızdı aslında. Sen ne zaman tanıdın Sarkis Ustayı Bakran? Aşağı yukarı e, sen de benzer zamanlarda tanıdım ben de Sarkis Ustayı. İlginç bir tanışıklıktı o. <gülüyor> Nasıl oldu? E, şöyle oldu arkadaşım var gene Sarkis abinin adaşı o da Sarkis. <gülüyor> Babasını kaybetti ve e, cenaze hazırlıkları yapılacak. Kunkapı'ya gittik. E, cenazetten sonra da bir hedva dağıtılacaktı. O helvayı da kim yapar dedikse Sarkis abinin eşini tarif ettiler. Gidelim konuşalım. Gittik. Merhaba merhaba. Ben o güne kadar tanışmamıştım. Adını duymuştum. Biliyordum kendisini ama şahsen tanışmamıştım. E, bir masanın üzerinde o tek gözü bir odaydı biliyorsun. Değil. Evet evet. E, bir şeyler yazıyordu, bir kitaplar açmıştı, notlar alıyordu, bir şeyler yazıyordu. Ben de yaklaşım dedim, ne yapıyorsunuz? Balkan Harbi Tarihi'ni tercüme ediyorum dedi, Andonya'nın. Andonya ben de dedim ki, evet ama o kitap zaten tercüme edilmiş, basılmıştır. Evet, evet dedi basılmıştır ama eksikleri var dedi. Değil misin? <gülüyor> ha, e, ben o eksik bölümleri tamamlıyorum dedi. Hı -hı. Bazı bölümler alınmamıştı Hı -hı. tercümeye dedi. Pekala yani dedim. O tercümeyi de bildiğim kadarıyla Zabem Biberyan yapmıştı işte Hı -hı. ilk tercümeyi. Hı -hı. E, kim bilir yayın evinin tasarrufu mudur, Biberyan'ın e, tasarrufu Hı -hı. mudur? Bazı bölümleri koymamışlar. Hı -hı. Burada onu farkına varmış. O eksik bölümleri tercüme ediyorum dedi. Biliyorum böyle başladı tanışıklığımız ve dostluğumuz. Sonrasında Sarkis abi sık sık laboratuvara gelirdi. Biliyorsun bizim Biliyorum laboratuvarımız evet. vardı. Bu gün girişinde bilim laboratuvarı diye hmm. ee, oraya gelirdi. Yürüyerek gelirdi. Kum kapılara evet. oraya kadar yürüldü. Evet. Ee, orada bir soluklanırdı. Ya bize gelir sonra Ağustos'a giderdi ya önce Ağustos'a Sarkis sorup yana uğrar oradan bize gelirdi. Dudak tiryakisiydi. Dudağında hep sigarası vardı. Evet. Sohbet ederdi. Severdik onu gelmesinden. Sevinirdik, sevinç duyardık. Sonra oğlunu ziyaret ederdi burada. Hazaros'u ziyaret ederdi. Ondan da tekrar Kumkapı'ya geri dönerdi. Evet, ileri yaşına rağmen hep yürüyerek gidip gelirdi o yolu. Ben şey hatırlıyorum abi bu eşitlik ve demokrasi partisini kurmuştuk biz 2000'lerin gibi ona doğru tam tarihi hatırlamıyorum ve sen bir söyleşi yapmıştın. Yani komünist ve sosyalist harekette Ermenilerin ve diğer azınlıkların yerine dair ne diyebilirsin abi? Şimdi şöyle bir şey var Hacı Türkiye'de Solun tarihi konuşulduğu zaman ilk Türk solcular ölçü olarak alınıyor. Başlangıç noktası olarak Türkiye Sosyalist Hareketi'ndeki ilk Türk isimlerle karşılaşınca başlangıç noktası, kerteriz alınıyor. Oysa Türkiye'de daha öncesinde Ermeni sosyalistler vardı ve bunların vardığı son yıllarda idrak edildi. Özellikle simgesel bir isim olarak Paramaz ve 19 yoldaşı, 20 kişi idam edildiler Beyazıt Meydanı'nda. Ee, Türkiye tarihinde, sorun tarihinde de bu e, farkına varılmayan bir şeydir. Oysa evet. bu insanlar dar çıkarken yaşasın sosyalizm diye e, feryat ettiler son sözleri olarak. Yaşasın halkların kardeşliği diye feryat ettiler. Ee, ama bu görmezden gelindi. Söylediğim gibi ilk Türk ismine rastlayıncaya kadar... Ondan öncekiler görmezden gelindi. Hmm. Ama orada bir birikim var. Yani Marx'ın Kapitali veya Komünist Manifesto Türkçeden çok önce bu topraklarda Ermenice olarak basılmıştır. 100 yılın başlığı. Evet. Dolayısıyla böyle bir gelenek zaten vardı. Ve Türkiye Komünist Partisi kurulduğu andan itibaren de o hareket içerisinde de Ermeniler hep var oldular. Ama Ermeniler o hareket içerisinde çok ilginç bir şekilde varoldular. Sadece çoğunun e, çoğunu zaten Türkçe kodatları vardı. Hmm. E, Ermeni isimleriyle bilinmiyorlardı. Ahmet Saydan diye geçiyordu ah, mesela, yani. mesela, değil mi? İhmal Amca diye geçiyordu. E, yani yani. Yani evet. e, bu insanlar e, kendi e, isimleriyle olmadıkları gibi Ermeni kimlikleriyle de olmadılar. Tabii ki sosyalist ideoloji kimlikler üstü bir ideolojidir. Evet. Ee, o anlamda bunu anlayabiliriz ama bu insanların hemen yakın geçmişte yaşadıkları çok tarihi bir travmaları vardı. Evet. O travma e, onlar tarafından da hiç gündeme getirilmedi. Biz şimdi bugün e, Türkiye Sosyalist Hareketi niye bu konuları daha önce farkına varmadı, konuşmadı falan derken o hareketin içindeki Ermenilerin de bu konuları hiç konuşmadıklarını konuşmadıklarında akılda tutmak zorundaydı evet. dolayısıyla. <gülüyor> e, bu bana çok ilginç geliyor. Sarkis abi onlardan değildi. Sarkis abi konuşandı. Evet. Öbürleri konuşmamayı seçmişlerdi. E, ama Sarkis abi tam tersine e, kendi halkının yaşadıklarını e, büyük bir açık yüreklilikte her platformda seslendirmeyi biliyordu. Hatta hatta onun hoş bir anekdotu vardır. E, kimdir? Ee, Sadın Alem midir? Hmm. Zakvoaz mıdır? Bunlardan birisi. Galata Köprüsü'nde karşılaşırlar. Ve şey şey. der ki e, şey Türkiye yok. Solu dergisi ha. hikayesi. Türk Solu'na yazı. Anadolu. Zihni, Anadolu. Zihni Anadolu. Özür <gülüyor> dilerim. Zihni Anadolu. <gülüyor> Anadolu. <söylenirse>, evet. <gülüyor> ya o demiş eğer yazacaksam Ermeni Solu'na yazarım. Ne diye Türk Solu'na yazayım? Siz <gülüyor> önce adınızı düzeltin demişler. Evet. Türkiye, Türkiye, Türkiye Solu değil de bizim de bir yer yani. açılsın değil mi? Evet. evet. evet. Ee, öyle ki bunu söyleyebilen ender insanlardan birisiydi. Evet hiç kimse. Ondan sonra gelen sosyalistler de keza e, hiç meseleyin bu tarafıyla ilgili olmadılar. Hani e, Orhan Bakır bir sosyalist gerillaydı, şuydu buydu. E, onun da konuşmalarında hiç bu meseleler yoktur bildiği halde. Sarkis abi dolayısıyla en erken bu... Tartışmayı açan insanlardan biridir. Hı hı. Arkasından da çok daha yüksek sesle Hrant Dink'i anmak gerekiyor. Tabii ki. Daha yüksek sesle diyorum çünkü Hrant Dink gazeteci olduğu için marangoz olsa o da belki kendi çevresi kadar konuşacak daha. Hı hı hı. Gazeteci olduğu için hem gazetesinde bu konuları gündeme getirdi hem medyada, televizyon hı hı. ekranlarında bu konuları gündeme getirdi. Sesi hı hı. çok daha duyulur hı hı. Oldu. Hı hı. oldu. Evet, evet. Aras Yayıncılık, e, sosyal medya hesaplarında Sarp Usta için kısa bir anlam metni yayınlamıştır. Onu kısaca okumak istiyorum abi. E, Konya Ereğli'den sürgün edilen ailesinin ölüm yolculuğu sırasında Suriye'nin meskene yakınlarında doğdu. Tüm insanların ve halkların özgürlüğü idealine inandı. Zor zamanlarda Marangoz Atölyesi'nde sosyalist yayınların basılmasını ve saklanmasını sağladı. 1915'te katledilen şair Tanyel Varuja'nın pek çoğunu ezberden okuduğu şiirlerini çok sevdi. Paylaşmaya, diğer Kamlığa inandı. Öz yaşam öyküsün adında bu yüzden dünya hepimize yeter koydu diyordu e, Aras Yayıncılık. Şöyle ustanın bir sözü vardı abi. Yani hatırlayınca hala canım çok yanıyor. Geçmişi anlatsam yalancı derler, bugünü anlatsam dilenci derler diyordu. Yani bir varlık yokluk hikayesiydi aslında değil mi? Biraz bahseder misin neler yaşadı ustanın ailesi ve diğer insanlar? Ustanın ailesi varlıklı bir aile olmuş 1915 yılına kadar. Gene kendi anlattıklarından biliyorum. Hem kitabında bunlara değindi hem de şahsi konukmalarımızda da bana çok anlattı bunları. Anlattıklarından birisi Ereğli'ye gelen iki militanın Ereğli Ermeni halkıyla konuşması. Konuşmanın içeriği yaklaşan tehlike. E, Sarkısa bu konuda bir bilgi vermedi. Belki kendisinin de bilgisi yoktu ama ben anlatılarından ve dönemin tarihine biraz yakından baktığımda bunların Hınçak Partisi militanlarının olabileceği ihtimalini Göz önünde bulunduruyorum. Hmm. Büyük hmm. ihtimalle binçak militanlarıydı. Ve insanlara bir öz savunma hazırlığı yapmalarını telkin ediyorlar. Hmm. Ereğli'deki Ermeni toplumuna. Diyorlar ki imkan olmaz silahlansın, hazırlıklı olsun, boş bulunmayalım, hmm. sakat işler olacak. Hmm. Fakat Ereğli halkı bu insanları kovalıyor o toplantıdan. Diyor ki siz buraya kargaşı çıkarmaya mı geldiniz? Ne demektir? Ee, Osmanlı'ya karşı gelmek, hı hı. siz huzurumuzu kaçırmaya mı geldiniz? Biz devletimize bağlı insanlarız, evet. vatandaşlarız ve bu insanları kaçırıyorlar. Saki bir kendisi tanık olmamış bu toplantıya. Babası, bu toplantıya, babası tanık Tabi, olmuş. Hazar Osmanca sonra oğluna bunu anlatırken diyor ki oğlum o zamanki variyetimle ben Ereğli'de 500 Ermeni gencinin altına birer At verirdim. Banker Hep he, 500 omzuna omuzuna birer tüfek asabilirdim. Saksamca diyor ki babam bunu söylediği zaman benim marangoz atölyesindeki kazancım da ancak sigara alabiliyordu. Tütürün. Eğer ben çalışmışsam iki paket köylü tütünü alıyordum kendisine sigara içiyordu. Kazanmamışsam sigara alacak imkanı yoktu. Evet. E, yani. Sarkis varlık yokluk, yokluk babası o varlık yokluğun bir fiil üzerinde yaşamış. Sarkis abi hiç varlıklı olmamış. Sarkis abi ancak evini geçindirebilmiş. Mesleğini okuttu. yaparak çocuklarını okutmuş. Kendi anlayışıyla belli bir yaşam standartını yakalamış ama hiçbir zaman varlıklı olmamış. Us... bir emekçinin Doğru. kazandığı kadarıyla. Usta şöyle derdi Pakrat. Yani isteseydim para sahibi olurdum ama ben insan sahibi olmayı tercih ettim. O yüzden ama diyordu ki yani bir sürü şey yaptım, siyasi olarak da yaptım fakat en küçük bir zarar gelmedi bana. Doğru insanları da seçmişim aynı zamanda diyordu. Kesinlikle o konuda haklıydı çünkü e, ilginç bir şekilde Sarkis abinin, e, arkadaşları hep kendisinden daha Hı. genç insanlar Hı. oldu. Hı. E, Mavi Türkiye abiler, İşçi Partisi Eminönü ilçesinde ...aktif olarak parti üyesi sıfatıyla bulunduğu zaman da hep gençlerle daha çok haşır neşir oluyor. Ve onlara verdiği öğütler, yol göstericilikler, tavsiye ettiği kitaplar onlar açısından çok ufuk açıcı oluyor. Sarkis abinin böyle bir özelliği de vardı. Yani parti onun için hiçbir zaman bir emekliler kahvesi özelliği taşımadı. Kendisi 60 yaşındayken hmm. 25 yaşında insanlarla arkadaşlık etti. 70'li yıllar. Evet. Eminönü tip. Evet. Eminönü Türkiye İşçi Partisi ilçe Teşkilatı. Dediğim gibi örnek alınacak bir yaşantısı evet. var. Cumartesi bu. Ağustos saatinde sen bir şey söyledin. Yani usta öne çıkmazdı. Mütevazıydı. Çok mütevazıydı. Evet. Ee... Hiçbir zaman öne çıkmayı sevmedi. İşi daha çok sevdi. Evet. Hep iş onun için yani üretim e, birisiyle konuşmak, birisine bir şey anlatmak. Bir de eğitimli insanlara karşı hep bir e, özel şeyi vardı. Hı -hı. Sevgisi vardı. Onu annesi üzerinden de tarif ederdi. Yeah, değil mi? Annem derdi o genç evimize geldiğinde e, hep e, sorardı işte "Onun sen ne yapıyorsun? O ki işte bin üniversitede, bin bir üniversitede bir hangi fakültedeyim? Sen ben de bir fakültedeyim." Affin affin bakayım. Afferin aferin. Ve Onların evine gelmesinden çok mutlu olurmuş. Yani evimize gelenler boş adamlar değiller. Eğitim gören genç insanlar bundan çok hoşnut olurmuş. O yaklaşım Sarki de, de kendini hissettiriyordu. Değil mi? Evet, evet. Benim Sarki de çok ilginç bir serüvenim de Ermenistan yolculuğu. Ha evet değil mi? Ee, Hı -hı. Hı -hı. Çok merak ediyordu Ermenistan'a ama kendi imkanlarıyla gitme ihtimali çok zayıftı. İlk gidişiydi değil mi abi? İlk ve İlk ve evet. Evet. evet. Hı -hı. Ee, biz gidecektik oraya bir tur düzenlemiştik. Ee, ve bu gidiş yasasında da Sarki dedi ki abi biz de gelsen nasıl geleceğim dedi. Hiçbir şey düşünmedim. Sadece pasaportun var mı? Var ama dedi günü geçmiştir. E sen git onu yenile dedim. Yeni bir pasaportun günü geçtiyse başka hiçbir şey yapma. E nasıl olacak dedim her şeyi ben organize edeceğim. Hakikaten de dediğimiz gibi yaptık. Sarkısa mi hiç masraf etmedi o gezide? E, konaklama yeri olarak da yeğeni, onun ablasının oldu Profesör değil Profesördü. Üniversite. Ve e, Yerevan'daki Amerikan Üniversitesi'nin de rektörü durumundaydı. Hmm. Öyle ki onun evinde kaldı. Etti, buluşturdu, buldu. Bir e, otele çok yakın bir ilk Sabah şimdi gidiyorduk. Sabah 8'de Sarkis orada gelmiş. E, 9'da 9.30'da hareket edeceğiz şimdi. Otobüs var. Bir Şuraya, buraya gideceğiz. Sarkis yok ortalıkta. Ya, Sarkis abi nerede? Sarkis... Otelin kapı siz dedik. Amcayı mı arıyorsunuz? He, dedik. O dedi şurada okulun önündedir şimdi dedi. Çocuklar. Okul hangisi? Bu sokağa Sen dedi karşı kaldırımda okul var oradadır dedi. Aa, gittik baktık sarkı abi orada. Okula gelen çocukları izliyor abi. O fotoğrafını bir heves, bir heves, e, yavrum gecikti, yavrum diyerek sonra. çocuklar. Evet sonra kendisiyle bir okula da gittik orada da çocuklarla o kadar kolay diyalog kurabildik. O kadar güldürdü çocukları, sevindirdi anlattıklarıyla o çok ilginç bir şeydi. Hey, bir de ustanın çocuk tarafı vardı abi değil mi? Yani 70-80 yaşında insan. Şunu hatırlıyorum ben Kumkapı'da sokakta çocuklar oynar Kumkapı'nın çocukları. <gülüyor> Usta da perdenin arkasından o annesinin <gülüyor> muayenehanesinden enjektör getirmiş. getirmiş. Su atıyor. Aynen evet. Yani güneşli bir gün işte bulut yok. Çocuklar tabii nereden geldi? Evet. Perdenin arkasında usta. Kıkır kıkır gülerdi. Yani <gülüyor> Müzikdi, işte, muzik. Evet, evet. Hem, de, hem de nasıl o ilhami hikayesi vardır ya Kapalı Çarşı'da. E, i̇lhami e, işte bir eski bir dükkanı e, onar, e, ustanın onarmasını ister ama çok az para verirler ustaya. Yani o milyar bir Arapça para. Arapça yazayım ha, Bravo, evet. Sonra işte başlar tamiri usta. E, Arapçayı da biliyordu usta biliyorsun Türkçe. Eski yazıyı e, de. bir, bir kağıda böyle eski bir yazıyı yazar işte hazineyi. Şuraya koydum. E, aynen de. aynen. Sonra ya der şey İlhami bak ben böyle bir şey buldum. İşte İlhami alır ön hemen gider. Arapça bilen birini okutur. Hocaya gider. Hocasına gider. Öyle bir telaş döner geri. E, tabii şey usta der ama hemen söylemeyelim yani. Tam ben açayım. Çünkü el koyarlar. Epey bir oyalar onları. işte. Onlara içki ısmarlatır falan. <Gülüyor> ki ee, borcu varmış o dönem İlham ile ortağının hatta ortağı bugün gelirken geçtiğim pasajdaymış terlikçi ama herhalde ölmüştür Tabii. evet terlikçi öldü aynen ee, onları epey bir oyalar ama sonra açıklar yani ya dersiz beni hani üç kuruşa iş yaptırıyorsunuz ama yani üzerine kükür kükür güler ustam onun, onun öyle yani... çok hoş bir hikayesi de <gülüyor> Köragop'la olan evet. Köragop'a da iş yapar işte meyhaneye, masa, sandalyeye bir şeyler hı. yapar, mobilya yapar. Hı hı. E, para, parayı para alamazsın. Karakof der ki oğlum gelirsin buraya, hı hı. içersin, içe içe hesabı ödersin. Hı hı. Şimdi, epeyce bir zaman Sarkis abinin çok da misafiri oluyordu. Evet, Her bir misafiri olduğunda hadi gelin gidelim Karakof'a bir yemek yiyelim. Karakof'a gidelim bir balık yiyelim, bir rakı içelim derken 1, 2, 3, 7, 8, hı hı. 10, 12 derken en sonunda Karakof demiş ki Sarkis. Hesap kapandı. Bundan <gülüyor> sonra geldiğimde parayla. <gülüyor> evet. Usta çok yürekli bir insandı gerçekten. Ya Şey vardır ya bir marangozhanesinde TKP'nin atılımı basılır. Evet. Yani, işte Marangozhanenin o durumunda. Aynen. Evet, evet. Onu hatırlıyordu. Bir kuyu varmış şeyde. Sarnıç. Evet. Sarnıç'ın içine indirmişler yazı makinelerini. Uzun zaman orada basılmış. En ilginçide sakinci abi bir süre sonra bir şeyler hissetmiş herhalde. Hı. Onu hissettikten sonra şey yapmış. E, matbaayı tahliye etmiş. Taskı makinesine falan çıkarmış. Evet. Onu çıkardıktan birkaç gün sonra polis baskına gelmiş. Evet. Gelmiş. Matbaa var mı buralarda? Bu matbaa. Ya ne matbaası ne demiş. Marangoz mat... <gülüyor> Demiş böyle böyle bir marangoz matbaa varmış. Ya demiş burası mat... marangoz matbaa falan yok. Hakikaten o saatte yok artık. Evet. Şey yani orada basılanları da böyle oyuncak sandıklarının içinde daha görülürlermiş evet. Türkiye'nin dört, dört bir tarafına. Atını epeyce bir zaman orada basın. daha abi anlatırlar anlatırlardı evet. Usta çok güzel de şiir okudu değil mi abi? Tanyel Ve yazardı. yazardı da aynı zamanda. Tanyel Ve yazardı. yazardı. E, onun okuduğu şiirde şimdi benim e, aklıma geliyor teker teker. Hı. Özellikle e, yağmurlu bir günde e, fırından ekmek alıp giden yoksul bir çocuğu betimlediği bir şiir var. Ama hem doğa betimlemesi çok başarılı. Hı. Yağmuru, gök gürültüsünü, fırtınayı. Hem çocuğun gömleğinin içinde sakladığı ekmek ıslanmasın diye hı hı. E, koşa koşa gidişini betimlediği çok güzel bir şiir şey var. Orada şey yapıyor, e, bizi diyor şeyde din kitaplarıyla e, aldatıyorlar, onlarla kafamızı e, hı hı. uyuşturuyorlar. Aslında bizim de bir kitabımız var, günden güne de öğreniyoruz diyor. Hı. Manifesto'yu kast evet, ederek, evet, evet. Manifesto <gülüyor> ederek bizim de kitabımız var. Günden güne de geliştiriyoruz. Sarkis de ilgili anlatmak istediğim ilginç bir anekdot Tabii. da e, Ermeni alfabesinin bulunuşunun 1700. yıldönümüydü. Hmm. E, bu vesileyle pardon 1600. Ee, bu vesileyle e, Sayat Koroşu olarak bir konferans düzenledik ve da Ermenistan'da el yazmaları müzesi vardır Madenatar'a. Hmm. Büyük bir kütüphanedir hmm. burası. Hmm. Birçok el yazması var. Oranın ikinci müdürü olan genç bir akademisyeni davet ettik. Hmm. Arşak Panuşyan eşiyle birlikte geldi. E, iki konferans verdi İstanbul'da. E, ama o konferanslar arasında da sonra sola gittik. İşte ee, arkadaşlarımızla tanıştı Sayat çevresiyle. Ee, güzel bir muhabbet. Ee, bir günde abi dedim ki abi bir misafirim var sana getireceğim. E olur getir dedi. Getireceğim dedim sen de yemek yiyeceğiz. Olur dedi. Nasıl olacak? Sen hiçbir şeye karışma abi. biz her şeyi organize edeceğiz dedi. E, kaç kişi gideceksiniz? Vallahi bir 15 kişi falan. Sen benim biliyorsun değil mi? <gülüyor> Biliyorum dedim. Evet. Tamam biliyorsan mesele ne? Kaç kişi gelirsen gel. Üç metreye beş metre bir <gülüyor> O kadar bir odada. Ama biz o üç metreye beş metre odaya <gülüyor> hakikaten de e, o günü şey yaptık. E, ne yapacağız peki? Ne yemek yapacağız? Ya dedim işte balık mevsimidir. Balık <gülüyor> yaparız dedim. Balık aynen. Kum ha, yukarıda dedi e, mangal var. Mangalda yaparız. Tamam mangalda yaparız. En üst katın bir odası vardı okula bakan doğru Evet. Evet. Ee, onu kararlaştırdık. Tamam orada mangal yapacağız. E biz dedik işte diğer şeyleri alırız. içecek ne neyse. Içecek, neyse. Zaten fazla bir şeye gerek yok. Bir de salata yapsak bir de helva tamamdır bu iş. E tamam sen biliyorsun dedi. Sonra dedi ki balığı ben alacağım. Belli ki kendisi bir şey yaptık Tabii, istiyor. Evet. Evet. Evet. E ben de oğlunun balık halinde çalıştığını bildiğim için. Gazaros bu işi ayarla Tamam abi dedim balık sende. Diğer her şeyi biz organize edeceğiz ve kalktık gittik. O günü o arkadaşım Sark Savi'yi dinledi, sohbet etti. Şiirlerini kendi ağzından dinledi. Sonra dönüşümüzde dedik ya bu kadar gündür İstanbul'dayım. En olağanüstü günü o akşam yaşadım dedi. Sark tanışarak yaşadım. Siz de muhteşem bir buluşma ayarlamışsınız dedi. Ben bu adamı bulamazdım. Çünkü hakikaten o yazar çizer takımları bilinen adamlar onlarla karşılaşmak çok olası evet. ama Sarkis abiyle o buluşma, o oda kapının bir sokağı, bir sokağı o sokaktaki o buluşma alt üst etti adamcağızda hayatında böyle bir bambaşka şeye evet. yol açtı ne kadar şanslıymış Sarkis abi, abi yani. de çok mutlu oldu tabi evet. ee, o da sevdi bu gelen akademisyeni, genç bir adam genç de bir eşi var Onlarla olmak saç saviye de iyi geldi. Biz zaten çok iyiydik bu akşam. Evet. Şöyle diyor bizim Jack Din ile ilgili bir yazı yazmıştı. 2 yıl önce bir program yapmıştım. Şöyle anlatıyor. Etrafında çok insan olurdu. Arayanı soranı çok fazlaydı. Sokağa bakan demir parmaklıklı Pencerenin gerisinde derin mevzular. Ustanın dilinde yoğrulurdu. Hepimizin bildiği hikayesini ezberlediği cümlelerle anlatır. O cümleler ağzından dökülürken duruma göre Öfke veya müzik bir gülümseme yerleşirdi yüzüne. Anlatılara zaman zaman kahbi bir şiir, kahbi bir ağıt eşlik ederdi e, masadaki içkinin de etkisiyle. E, şimdilerde diyor ne zaman bir kayıttan sesini duysam, Jacqueline, ona dair bir cümle okusam içinde bulunduğumuz zamanın omuzları düşer. E, ölene kadar gözlerindeki ışıltının kaynağı olan ne öfke ne de mücadelesi söndü yaşlanmıştı, bedeni çökmüştü ama gözlerindeki ışıltı hiçbir zaman sönmedi. Değil mi? Evet. Ne güzel betimlemiş Çok ya. güzel Usta betimlemiş. Ya. Evet. E, Jacques'in değerli bir yazar aslında. Çok. Evet. Ee, ee, Bunu da şimdi şu satırlarda bile hemen hissetmek bir şey daha istiyorum. Hani şeye bah e, bahsettik ya ustanın babasını sürgüne gönderiyorlar. Hı -hı. İşte, e, orayı da şöyle anlatıyor. E, Hece öyküde Yırtık potin adıyla bir öykü yayınlamıştı Jacques'in. Ustanın anlattığı üzerine Hemen onu okumak istiyorum. Arusyak, Lusin ve Sarkis, Karaman istasyonuna vardıklarında yağmaya başlayan kar ağır ağır, döne döne düşmekteydi. Gazoros yanında Mehmet'le bir ağacın altında beklemekteydi. Arusyak, Lusin ve Sarkis'e sıkı sıkıya sarılıp korkmamalarını söyledi. Dördünün kısa süren birlikteliğine tren düdüğünün geceyi denen acı sesi son noktayı koydu. Gaz lambasının aydınlattığı Karaman istasyonundan kara bitiren Gazaros'u alıp bilinmez bir karanlığa doğru yola koyuldu. Loş istasyonda Arusyak köksüz bir ağaç gibiydi. Ayaklarında eski potinleriyle Sarkis ve kestane rengi saçlarında kar tanelerini biriktiren Lusin her an kopmaya hazır incecikler dal gibiydiler. Arusyak yitip giden trenin ardından uzayan boşluklara baka kaldı. Ne soğuğu hissediyordu ne de son yaşadıklarını. Ayaklarını karın içinde sürüyerek Sarkis ve Lusin'i geride bıraktı. Yaşamını aydınlatmasını istercesine gaz lambasının altında durdu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Hey gidi Karaman, kararasın Karaman diyebildi. Gücü bedeninden çekildi, dizlerin üzerine çöktü. Usta da anlatırdı bunu. Çok Gülüyoruz, güzel. Hey, güzel. Hey, yani, Karaman. hey gidi Karaman. Ve kararasın Karaman. Karaman evet. Abi memleket e, trajik bir tarihe sahip. Evet. Anlatan ki bizler e, Türkiye'li insanlar... Hı -hı. Bu trajik tarihi e, bir şekilde aşmayı e, becerebiliyoruz, evet, evet, beceriyoruz evet, evet. E, ama aşmamıza yardım eden hiç kimse yok. Evet. Yani bütün bunlar yok canım öyle şeyler olmamıştır denildiği anda bir daha kanıyan bir yaraya dönüşüyor. İnkar çok ağır bir şey. İnkar e, iyileşmenin önüne engel yoksa bizler o iyileşmeyi sağlayabilecek ne diyeyim sana yaşam tecrübesi demeyeyim ama evet. başka bir özelliklere sayı biz ve bunu aşabileceğiz. Anladım. Şimdi onların çocukları mesela Beşiktaş kol atınca çok seviniyorlar veya Galatasaray veya şu bu. Milli takım Avrupa'dan hı hı. kupayla dönünce çok seviniyorlar. Yani biz hayata tutunmak için bu memlekette bu memleketin paydaşı olarak, parçası olarak yaşamaya halen çok teşneyiz ama evet. ne yazık ki halen birileri e, Sarkis abiye bile tahammül etmek istemiyor. Acı olan şey bu. Bunun vardı. Diyebilirsin ki bunun vardığının e, sonu yoktur. Hı hı. Her zaman, bütün zamanlarda, bütün toplumlarda bu olacaktır. E, bunu bilerek. Evet ama gene de insan bir dayanak karıyor. Evet dayanak arıyor. Büyük toplumdan bir dayanak arıyor. Evet, evet. Tamam sen merak etme biz buradayız, biz senle beraberiz Hı -hı. diyen e, sesi daha gül arıyor. Var o ses. Evet, Yok evet. demiyorum o ses var. Hrant de o sesi çok hissetti. Etrafında yoldaşım diyebileceği çok insan oldu. E, ama sanırım biz o sesi biraz daha yüksek makamlardan da duymaya hasret kaldık. Doğru şey yani Sarkis Usta şey derdi benim yani Türk arkadaşım Ermeni arkadaşımdan daha çoktur derdi. Değil evet. Değil mi? Hatırlarsınız. Evet. Usta çok güzel şarkı söylerdi, güzel şiir okurdu ama şimdi onun sesinden bir Ermeni halk şarkısı dinleyelim mi abi? Siretsi Yarıslaran. Evet. Ne anlatır o e, halk şarkısı abi? O yani. halk şarkısının sözlerine Türkçe, Türkülerde rastlamak çok mümkün. Hani ben sevdim, eller aldım minvalinde Hı -hı. bir e, sözdürüz. Siretsi Yarıslaran. Yârim. Sevdiğim yârimi götürdüler anlımda, evet. Hı hı. Yara açıp götürdüler. Tabii, yani anlatmak istediğim... Bu mezzulüm zalim dünyadır. Hı hı. Ee, yüreğimi dağlayıp götürdüler. Hı hı. Böyle bir sözdür yani hı hı. sözleri. Sakin sustu, dinliyoruz o zaman geçici yarıs dardan yarade venutran eşin su Luma aşkare, paketin sirdesidir an, Yarak çık Esin su Numare sırda git Sa darçıga Cararıga carrak çık Essin kare Engere çıga la varırsan sankatin çorçaver resmî nacin Essin su numaş kare Se tartte resme na çame Jargaja jarkchiga esensu lomashare Sağ vıs me carçga, carga, carakçga su numaş kare, Sırda git Çıkar. Az önce konuştuk ya abi bu Eminönü tip ve gençlerle olan ilişkisi. Tipin işte dağılmaya başladığı dönemler gençler kendilerine yeni bir yol arıyorlar. İşte nabiyacılar Ağacılar, Ragıp abiler ve diğer gençler partizan dergi çevresinde örgütleniyorlar. Ama bir taraftan da tabii Komünist Parti'yi arıyorlar. Yani nasıl ilişki kurabiliriz? Sarkis Usta sanıyorum Nihat Valyoz'la ilişki içinde bir insan. Bir biçimde o ilişkinin sağlanmasında ustanı da katkı veriyor. Ama sonra mesela Şeref Yıldırımın anılarında okudum ben. Yıllar sonra Şeref abi Sarkis Usta'yı partiye üye etmek için arıyor. Ve usta da diyor ki, Hah, diyor ya, ne zaman söyleyeceğinizi bekliyor. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Nasıl güzel bir şey. yoldaşlık. Yani. Usta yıllarca o gençleri taşıyor, kitaplar taşıyor onlara. Her türlü koltanat kanat geliyor ve o gençler bir gün ustayı partiye alıyorlar. Nihat Sargın <gülüyor> Türkiye'ye döndükten sonra bir gün Kumkapı'da Sarkis abi'yi ziyarete geliyor. Ben onu bilmiyordum. Evet ve gelirken de sorarak adresi de buluyor. Sonra Kumkapı'da başka bir komünist var belli ki. O da Sarkis abiye diyor ki ya Nihat sargın buralardaydı bir yere gidecekti birini arıyordu ama nereye ulan bana geldi Nihat diyor <gülüyor> o hiç ihtimal vermiyor yani saksa abiye ziyarete gelebileceğini oldu ki kum kapıdaki, o evi arıyor inşallah evet. oraya gelmiş. Sarkis'ta bir Anadolu bilgesiydi. 2006'da bir şey yapmıştık abi biliyor musun? Hani Sayat Nova korusu, kardeş türküler evet, bizim Ruhistoklar korosu evet, şey, mahlemize aşık, aşık geldi. geldi. <gülüyor> e ne güzeldi o. Buradaki yani o, güzel o zenginliği bir. taşımıştık açık hava tiyatrosu sahnesine. Çok güzel bir projeydi o. Değil mi? abi de o gün oradaydı. Sarkis Usta da. Tabii. Ee, birkaç ay sonra Hrant Ağabeyi aldılar aramızdan. Ne yazık Hrant Ağabey konserden sonra çok da güzel bir yazı yazmıştı. Aynı zamanda Sarkis Seropyan oradaydı. Sarkis Seropyan oradaydı, evet. evet. Sarkis Ağabey'den bahsederken Seropyan'ı da anmak lazım. Çünkü e, sıkı dosttular evet. onlar. Tarkis Ağabey'in kum kapıda atölyesi vardı. Soğutma Tua, at, ama, soğutma, evet, soğutma makineleri yapardı orada, tamir edirdi. Oradan gelen bir tanışıklıkları vardı Seropyan'da. Şöyle bir 86'da ben şeye başladım abi, ne bizim Kumkapı Halk Tüketim Kooperatifinde çalışmaya, Sarkiusta da yönetimdeydi ama birlikte çalışırdık, pirinç tartardık işte filan falan. falan. Bir gün şey, e, öğlen saati işte çıkacağım işten. Ya o geldi de Ercü seni bir Sarkis'te tanıştıracağım. Yazıhanesine gideceğiz tamam mı? Yazıhanem eğerse. Kavga neymiş? Ha, bravo yani zane ne ötesinde o çınarın altında bir kahvehane işte Sarkis. Tünceliler kırağı tanışıyor aşağıya. E, evet Sarkis abi oturuyor ağzında pipo işte dörtlü kurmuş masayı bir taraftan kağıt oynuyor bir taraftan da hani beni e, tanımaya çalışıyor filan. Yani sonra ben o yazıhaneye sık sık gider oldum. O, o, çağrı, o çağrı, yandan da de... çok ilginç bir yerdi. Çünkü e, gerçekten de Sarpis abi orada çok kendini donatacak insanlarla tanıştı. Evet, işte. şimdi evet. e, Alevileşmiş Ermeniler vardı orada. E, er, Ermeni'nin e, Türkçe işleri vardı. Ama hı hı. kendi aralarında de konuşabilen bir jenerasyondu. Hı hı. Bugün bizim yaştığımız olanlar konuşmuyorlar. Ama bizden bir önceki nesil Halen Ermenice konuşuyordu hı hı. E, ve Sarkis onlarla çok ilgiliydi. Onlardan bir sürü hikaye derlemeye çalışıyordu hı hı. Seropya Sarkis. Hı hı. E, o anlamda o Tunçeliler kahvesi anlamlı bir yerdir. Bir programda Sarkis Seropya'nın konuşalım abi tamam. Olur konuşuruz. Yani, Hatta orada mi? ilginç bir hikayesi var onun şöyle bir şey. Bunların hepsi orada Müslüman geçiniyorlar. Hı hı. Ermeni olduklarını inkar ediyorlar. E, Sarkis bir konuşmalarına bakıyor. Ermenize konuşuyorlar. Nasıl, yok diyor biz Müslümanız diyor. Şudur budur. Karşıda da bir kastamonu kır pidesi yapan fırın var. O fırıncı da takılıyor o kahveye. Ha. En sonunda fırıncı geliyor Sarkis diyor ki ya sen hiç merak etme diyor. Ben bunlardan kim Ermeni kim değil hepsini çok iyi biliyorum diyor. <gülüyor> Niye dersen diyor. Şu en Müslüman geçinen var ya diyor. Ha işte o. Paskalya'ya gelince diyor bunların hepsinin karıları çörek yoğururlar. Benim fırına getirirler çöreyi pişirmek hmm. için diyor. Hmm. En büyük çörek tepsisini de bunun karısı getirir bu. En <gülüyor> <gülüyor> Öyle ki ben hepsini bilirim merak etme bana yani. sor. Tabii Sarkis Usta. Yani zorluklar yaşadığı, siyasi olsa da yaşadığı, iş hayatında da yaşadı ve ama yanında her zaman Agamie teyze vardı, değil mi? Tam bir yoldaşlıktan geçti. Tam bir yoldaştı, yoldaştı Agamie Sarksabi için. Tabii ki e, o asla inkar edilecek bir şey değil. O iki oğlanın yetişmesinde o kadın saçını süpürge etti desek yanlış e, bir tabir 1900, kullanmış olmayız. 1953'te evlenmişler abi. Agami teyzeyi 47 yıl yani 2000'de kaybetmiştik. Sadece Hırantin değil bana da nelik yapmıştı. Hı -hı. Çalıştığım dönemlerde. Akşamlar onda kalırdım çoğu zaman Sarkis Ustalarda. Ee, onu da anmadan geçmemek gerekiyor yani. Müthiş bir evet. kadındı. Evet. Okuma yazma bilmezdi diyordu usta ama hayatın eğitiminden geçmiş kadındı. 10 jenerasyon için zaten okuma yazma bilmemek çok olağan bir şey. Ee, Hı -hı. Çünkü okullaşma bugünkü gibi tabii ki değildi ee, okuma yazma bilmeyen çok insan vardı bugün dahi okuma yazma bilme oranı e, korkunç bir durumda biliyor musun Ercümet o da ayrı bir gerçeklik hmm. biz şu anda adama bakıyoruz ilkokul mezunu diyoruz ortaokul hmm. mezunu hmm. diyoruz okuma yazma bilmiyor hmm. adını yazamıyor dört işlemi yapamıyor Şimdi de böyle bir sorunumuz var. Evet okullaşma yaygın. Artık her yerde okul var. Her çocuk okula gidiyor ama bir de okula gidip bir şey öğrenmemek var. Sonra geçenlerde izlediğim bir filmde aynı tablonun Amerika'da da devlet okulları için söz konusu olduğuna tanık oldum. Orada da devlet okulunu bitiren öğrenci adını yazmaktan aciz. Hmm. Toplama çıkarma yapmaktan aciz. Anlaşılan o ki günümüzde artık bu eğitim sistemi nüfusun belli bir kesimini sokaktan uzakta tutmak için tasarlanmış bir şey. Bir şey Çok öğretmek eğilç. için değil. Hı hı. Öğrenecek olan zaten hı hı. kendi çabasıyla öğreniyor. Onlar istisnai insanlar. Hı hı. Büyük çoğunluk okula gidiyor hiçbir şey öğrenmeden. Hı hı. Öğretmen de öğretmeye gayret etmiyor öğretemeyeceğini ya da öğrenmek istemediklerini o da idrak etmiş. O da artık vazgeçmiş. Ama zenginlerin gittiği özel okullar var. Orada eğitim tabii ki var. Aynı yaş grubu çocuklar. Ama zenginin ve yoksulun çocuğunun eğitime ulaşma imkanı çok farklı. Evet, Okulsa evet. ikisi de okul. Bu da ayrı bir gerçeklik. Konumuzun dışında ama Sorun, laf lafı açtı. <gülüyor> ya Seninle muhabbet etmek gerçekten çok güzel. Ustayı konuşmak gerçekten çok çok güzel ama programın süresi de bitmek üzere. 14 yıl Sarkis Usta olmadan geçen bir 14 yıl geriye dönüp baktığımızda ne demek istersin abi? Yani? Sen programın başında dedin zaten. <gülüyor> özlüyoruz onu dedin. Evet. Evet insanın hası olduğu için onu özlüyoruz. <gülüyor> Has insan her zaman nadir bulunan bir şeydir. Evet. Bütün zamanlarda. Hı hı. Hı hı. Has bir insandı. Dolayısıyla o tespitini doğru özlüyoruz onu. Yani ben şöyle düşünüyorum abi. Tabii eksiliyoruz. Önce i̇şte Hıran abi kaybettik. Sonra Sarkis Usta gitti. Seropian'ı kaybettik. Yani işte benim kişisel hayatımı zenginleştiren, güzelleştiren insanlar ve onları ben unutmamaya çalışıyorum. Fırsat buldukça kişisel hayatımda, günlük yaşamımda ama özellikle Babil'den sonra da anmaya, hatırlatmaya çalışıyorum. Yani Sarkis Usta diyor ya, bu Ragıp abilerin yazdığı bir kitapta Dünya Hekimize Yeter, belki buna sahip çıkmak, ustaya da... Saygımızın, sevgimizin bir ifadesi olacaktır diye düşünüyorum. Ne evet, o Dil ifadeye yani. çok ihtiyacımız var. O ifade çok dudaklarımızın ucuna kadar geliyor. Bazen telaffuzla ediyoruz, Hı -hı. bazen aklımızdan düşünüyoruz bunu. Hı -hı. Mülteciye dünyayı dar etmeye çalışan adam, Hı -hı. yabancıya dünyayı dar etmeye çalışan adam, o yabancıdır ben onu burada istemiyorum diyen adam, Bunların hepsine Sarkısı abinin sözleriyle cevap vermek gerekiyor. Dünya hepimize yeter. Evet, Kimse kimsenin ekmeğini elinden almıyor. O yalan bir hikaye. Tam tersine e, mülteci geliyor. Daha az ekmeğe razı oluyor daha imkansızlıklar içerisinde ama o geldi diye senin ekmeğini çalmıyorlar. Senin ekmeğini çalan adam belli. O adam şimdi de Suriye'den gelen ekmeğini de çalıyor. Hatta evet. onun ekmeğinden daha büyük bir lokmayı çalıyor. Olmadık Hep bir şeylere çalıştırıyor. Evet. Hani programı şeyle kapatalım mı abi? Yani Şahustos e, e, vefat etmişti Sarkisos'ta. Beşinde de. Beşinde ve, cenazesiydi. Meryem Ana'dan alkışlarla onun son yolculuğuna uğurlamıştık. E, Gazorus abi büyük oğlu Yedikül'de mezarı başına çok güzel bir konuşma yapmıştır. Ne dersin? Var ki, var, de, var var. E, onla kapatalım mı? Çok iyi evet. oldu. Çok isabetli e, oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi demişsem konuşurken bir iki dakika bir şey söylemek tabii, tabii, tabii. istiyorum. Zamanımız var. Ee, ben senin de ne kadar çok insanın hayatına dokunduğunun tanıyım. Ee, ne kadar çok insanın işini kolaylaştırmak için nasıl özverilerde bulunduğunun tanıyım. Bu tanıklık hem Rüyüs Dostlar Korosu'ndaki evet. gayretlerinde benim gözümün önünde hem Muammer Ketencoğlu'nun her ihtiyacında, her organizasyonunda, her konserinde hemen asistan olarak hazır kıta Öyle. yanında bulunman yani. da gözümün önünde. Evet insanın hasrına her zaman <gülüyor> hasretiz ama bizim çevremizde insanın hasrından örnekler var evet. sağ olasın Özgümen. Abi şöyle diyeyim yani ben m, okulu okudum. Tabi ailem bir okuldu. Ee, sonra bin, yani 25'li yaşlarda Ruhisu okuluna girdim Koroya uzun yıllar. Ee, yine o aynı dönemlerde Sarkis amcayı tanıdım yani 25 yıl kadar birlikte yaşadık. Sarkisusta Okulu'nda. Şimdi Açık Radyo da benim için bir okul aslında. Biliyor musun abi? 7 yılda kadar çok şey öğrendim ki. Dolayısıyla Keza Muammer Ketencoğlu benim müzik beğenimde çok şeyimde önemli bir insandır. Aslında yaptığım ne derler? Karşılıklı muhabbet. Şey e, işte de demeyeyim ama doğallığı içinde. Gelişen şeyler bunlar. O yüzden sağ ol yine de. Eyvallah. Evet. Senden duymak başka bir mutluluk benim için. Tekrar çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Şöyle sonbaharda bu senin geçen yıl çıkan kitabı konuşalım derim. Odur ee, peşi düşürmedi. Aynen. Olur zemliyetle. Yani, o zaman sözü. alırım. Her defasında orada ufacık hemen bir düzeltme yapıyorum. Elif'in kitabı. Tamam evet, eyvallah. Şey beni anlattı. Tamam, Elif Atalay'ın çok değerli çok güzel bir ama. yazar olarak Elif Atalay'ın beni anlattığı kitap. Eyvallah. O zaman e, tamam sonbaharda hatırlatacağım abi sana. Programın sonuna geldik. Bugün sevgili ağabeyim Pakrat Esdukyan'da sevgili ustam e, Sarkis Usta'yı konuştuk. E, zamanımız el verdiği ölçüde Sarkis Usta'nın sesini dinledik. E, şimdi programı e, Gazaros Çerkezyan'ın Sarkis Usta'nın büyük oğlu Gazaros abinin Usta'nın Yediküle'deki e, nezar başında yaptığı konuşmayla programı e, kapatıyoruz. Haftaya Pazartesi 13'te, umarım yeniden bir arada oluruz, esen kalın. Sevgisini, ...halkların kardeşliğini, dünya vatandaşı olabilmenin erdemini anlattı. Sevgili dostlar, bu üzüntülü günümüzde aslında üzüntülü değil sevinçli günümüzde çok mutluyum. Sebebini sorarsanız babam bugün babamın yorgun kemikleri sevgili anamın kucağında can dostum Hrant'ın yanında isimsiz bir yığın kahramanın kucağında huzur bulacaktır. Güle güle baba Güle güle iyi insan, güle güle dost, güle güle koca komünist. kardeş bubababilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümmen Gürçak